Bismillahirrahmanirrahim Rahman Suresi Bu sure Mekke'de de Nazil olmuştur Medine'de de Nazil olmuştur diyenler Çıkmıştır Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bu surenin faziletiyle Bizi faziletlendirsin Hangi yerde inerse insin Allah subhanahu ve teala bizlere bunun hayrını bahşedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 13'e kadar Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti. Güneş de, ay da bir hesap edilir. Bitkiler ve ağaçlar da ederler. Güyü yükseltmiş, mizanı koymuştur. Tartı da haksızlık etmeyin. Tartıyı doğru yapın. Tartılanı eksik yapmayın. Yeri de yaratıklar için alçalttı. Onda meyveler, salkımlı hurma ağaçları yapraklı taneler ve kokulu bitkiler var. Şu halde Rabbimiz'in hangi nimetlerini yalanlarsınız? Evet. Allah subhanahu ve teala yarattıklarına olan rahmeti ve lütfunu haber veriyor. Kullarına Kur'an'ı indirmiş, rahmette bulunduğu kimselere onun ezberlenmesini ve anlayışını kolaylaştırmıştır. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona dayağını öğretti. Evet. Güneş de ayda bir hesap iledir. Her ikisi de değişmez ve salsılmaz bir şekilde kanunlaşmış, kesinleşmiş bir hesaba göre birbirini takip ederek hareket ederler buyuruyor. Evet allah Teala bütün insanların, cinlerin, hayvanların ve kuşların gözlerinin nurlarını bir kulun iki gözünde toplamış olsa, sonra da güneşin önündeki yetmiş perdeden bir tanesini açmış olsa, insan yine de buna bakmaya güç yetiştiremez. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bitkiler ağaçlarda seyreder buyurmuştur. Bu kelime gökteki yıldızda da delalet eder. Göklerde ve yerde olanın güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, insanların birçoğunun Allah'a secde ettiğini görmüyor musun? İnsanların birçoğu da azabı hak etmiştir ayeti gibi. Göğü yükseltmiş, mizana koymuş ayetindeki mizandan maksatta adalet. Gölü nasıl yükseltmişse, aynı şekilde yeri de yaratıklar için alçaltmış, yeryüzüne koymuş, hazırlamış. Üzerindeki ırkları, şekilleri, renkleri, dilleri, muhtelif insanları, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde ve yerlerindeki yaratıklar huzur bulsunlar diye orayı yüksek ve muhtem dağlarla sağlamlaştırmıştı. Ve subhanahu ve teala bütün bunları saydıktan sonra şu halde Rabbimizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Ey insan ve cin topluluğu! Hal böyleyken hangi nimetleri yalan sayabilirsiniz 14'ten 25'e kadar İnsanı pişmiş çamur gibi kupkuru bir basıktan yaratmıştır. Dinleri de yalın bir alevden yaratmıştır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O hem iki doğunun Rabbi hem de iki batının Rabbıdır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirinin sınırını aşamazlar. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Denizde yüzen koca dağlar gibi gemiler de onun Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Rabbimiz subhanahu ve Teala burada insanı topraktan, cinleri ise alevden yarattığını söylüyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir sözünde, ''Melekler Nuh'tan, cinler yalın bir ateşten, Adem'de size anlatılan pişmiş çamur gibi kupkuru bir balçuktan yaratılmıştır.'' diyor. Şu halde Rabbimizin hangi nimetlerine yalan sayarsınız? O hem iki doğunun hem de iki batının Rabbidir. Yani güneşin, kışın, yazın doğup battığı yerler kastediliyor ki doğuların ve batıların Rabbin'a yemin ederim ki şüphesiz bir gücü yetenleriz ayetinde. Gibi. Aralarına onları ayıran ve engelleyen bir berzah koyma suretiyle Iki suyun da birbirine kavuşmasını önlemiştir. Buradaki iki denizden maksat tatlı ve tuzlu sulardır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ondan her ikisinden de inci ve mercan çıkacağını ve bunları bilip dururken, istifade edip dururken Rabbimizin hangi nimetlerinden veya hangisini yalan sayarsınız diyerek soruyor 26'dan 30'a kadar onun üzerinde bulunan her şey fanidir ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister o her gün bir şen içindedir. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Rabbimiz Sübhano ve Teala bütün yeryüzü halkının yok olacağını, toptan öleceğini haber veriyor. Gökyüzü halkı da aynı durumda. Ancak bundan Allah'ın diledikleri müstesna. O'nun ikram sahibi zatından başka hiç kimsenin kalmayacağını Rab Teala ölmez aksine o ebedi diridir. Evet. Hayyumdur. Hayyumdur. Gökleri ve yeri yaratan ve izzet celal ve ikram sahibidir. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun rahmetinden dileriz. Rabbimiz bütün hallerimizi ıslah edesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi neslimize bırakmasın. Rabbimiz Fana Hüveteala, yeryüzündeki halkın hepsinin ölümde eşit olduğunu, ahiret yurduna gideceklerini ve orada onlar hakkında delaletli olan hükmüyle celal ve ikram sahibi Allah'ın hükmedeceğini dayan buyruğa, şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlarsınız deyip soruyor. <gülüyor> 31'den 36'ya kadar Ey insanlar ve cinler! Yakında size de yöneleceğiz. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? ey cinler ve insanlar topluluğu göklerin ve yerin çevresinden geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin ama üstün bir güç olmadan geçemezsiniz şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz üzerinize dumansız bir alev ve ateşsiz bir duman gönderilirdi birbirinizi kurtaramaz ve Yardımlaşamazsınız. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz. Bu allah Teala'dan kullarına bir tehdittir kardeşlerim. Yoksa Allah'ın bir meşguliyeti olup o bu meşguliyeti bitirecek değildir. Evet. Sizi yakında hesaba çekeceğim. Hiçbir şey Allahu Teala'ya başka bir şeyden alıkoyamaz. Evet. Ve Rabbimiz Subhanuhu ve Teala burada insanlardan ve cinlerden bahsederek hepsinin öleceğini ve hepsinin Allah'ın huzuruna gelip hesap vereceğini ve neticede şu halde Rabbınızın verdiği bu nimetlerin hangisini yalanlıyorsunuz diye soruyor ey cinler ve insanlar topluluğu göklerin ve yerin çevresinden geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin ama üstün bir güç olmadan geçemezsiniz Allah'ın emrinden ve takdirinden kaçamazsınız o sizi kuşatmıştır onun hükmünden ve hakkınızda vereceği karardan kurtulamayacaksınız. Nereye gitseniz kuşatılmış olacaksınız. Bu mahşer olacak. Melekler yaratıkları her taraftan yedi saf halinde kuşatmış olacak. Ve hiç kimse gitmeye güç yetiştiremeyecektir. Evet. Şu halde birbirinizi de kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız diyor. Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayacaksınız? 37'den 45'e kadar gök yarılıp da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İşte o gün insana da cinne de günahından sorulmaz. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Suçlular simalarından tanınırlar da tercemlerinden ve ayaklarından tutulurlar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Suçların yakalandıkları cehennem işte budur. Onlar bununla kaynar su arasında dolaşırdururlar. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalansayarsınız? Evet. Rabbimiz Subhan-ı Kuvveti gök yarılıp da kavli hakkında kırmızı sahtiyan gibi bir gül olur diyor. Gök yarılıp da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman yani posada gümüşün ve yağ tortusunun eridiği gibi eridiği zaman sizler boyaları takip ettiğiniz gibi onun renk değiştirmesini de takip edebileceksiniz diyor. Bir keresinde kırmızı, bir keresinde sarı, peşinden mavi, onun peşinden de yeşil olacak. Bu, o büyük kıyamet gününün korkusundan ve durumunun şiddetindendir. Allah'ım bizi o günün şiddetinden korusun. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Efendimiz insanlar kıyamet günü delirilecek. Gökyüzü onların üzerine şişelenen yağmur gibi yağacaktır buyuruyor. İşte o gün insana da cinne de günahından sorulmaz derken bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. Evet. Allah hesabı çabuk olandan, amel defteri önünden verilen kulun, azabını karsın. Perçemlerinden ve ayaklarından tutunurlar. Zebaniler onların iki ayağıyla beraber perçemlerini toplayıp o şekilde ateşe atarlar. Evet. Bu bir azarlama, suçlama ve onlara bir hakarettir. İşte sizin varlığını yalanlamakta olduğunuz cehennem işte karşınızda duruyor. Siz onu ayağını dayan görüyorsunuz denecek. Ve suçların yalanladıkları cehennem işte budur. Rabbimiz sübhan ve Kuvveti Âlâ bütün bunları anlattıktan sonra şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz buyurmuştur. 46'dan 53'e kadar Rabb'inin mekanından korkan kimseye iki cennet vardır. Şu halde Rabb'inizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Her ikisi çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İkisinden de akmaklı olan, akmakta olan iki pınar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İkisinden de her tür meyveden çift çift vardır. Şu halde Rabbinizin Hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet kelimelerde insanlar ve cinler hakkında genel olarak iman edip Allah'tan korktukları takdirde insanların ve cinlerin kullukla mükellef olan bunların cennete gireceğini ve o iki cennetten her ikisinde de çeşit çeşit ağaçların olduğunu, makamların olduğunu, güzel güzel yemişlerin olduğunu ve ahirette olanların dünyada sadece isimlerinin olduğunu ve bununla aralarında derin bir uçurum ve apaçık bir fark olduğunu ve bundan sonra da Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız, çiftçik buyurmuştur. 54'ten 61'e kadar. Hepsi de örtüleri atlastan döşemelere yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlı sayabilirsiniz? Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine çevirmişler. Daha önce kendi verme ne bir insan? ne de bir cin dokunmuştur. Şu halde, Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Sanki onlar Yakut ve Mercan'dandırlar. Şu halde Rabbınızın, hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İhsanın karşılığı, ihsandan başkası mıdır? Şu halde Rabbınızın, hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Burada da Rabbimiz subhan ve Kuvveti Âlâ yine cennet ehlinden bahsediyor. Cennetteki verdiği nimetlerden ve oradaki rahatlıktan ve oradaki kişilere verilen hurilerden ve Rabbinden Rabbinin makamından korkan kimselere Allah subhan ve Kuvveti karşılığı olarak İhsanın karşılığı, ihsan diyerek dünyada güzel amel işleyene ancak ahiret yurdunda ihsan olduğunu, güzel davrananlara daha güzeli ve fazlasının olduğunu buyuruyor. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün her kim Allah'tan korkarsa geceleyin kalkıp ibadet eder. Gece kalkıp ibadet eden ise menzile ulaşır dikkat edin Allah'ın ticaret malı pahalı Ağah olun Allah'ın ticaret malı cennettir buyurmuştur evet Allah subhanahu ve teala o rahmetiyle cennete girdirdiklerinden eylesin bunun yerde sürtülen sürüm sürüm sürülen ve orada mahrum olanlardan bizleri eylemesin 62'den 78'e kadar o ikisinden başka iki cennet daha vardır şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz koyu yeşildirler şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz İkisinden de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? İkisinden de meyveler, hurma ve nar vardır. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Otağlar içinde korunmuş huriler vardır. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Şu halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi Rabbının adı ne yücedir? Burada da zikredilen cennet, yukarıda zikredilen iki cennetten derece ve fazilet itibariyle Kur'an'ın da açıkça belirttiği gibi daha aşağıdadır. O ikisinden başka iki cennet daha vardır buyrulmuştur ki Kapları ve içindekiler altın olan iki cennet Kapları ve içindekiler gümüş olan iki cennet Allah Resulü ve selam Efendimizin de dediği gibi Evet orada meyveler, hurma ve nar vardır Dünyada yenildiği gibi yenilecek mi diye sorduklarında Evet, dünyadakilerden kat kat fazla buyuruyor. Onlar peki abdest bozmaya çıkarlar mı diye sorduklarında Aleyhissalatü Vesselam hayır, onlar terlerler. Böylece Allah onların karınlarındaki sıkıntıyı giderir buyurmuştur. Surilerden bahsedilir ve onlara bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur derken Rabbimiz Sübhanu ve Teala orada ihsanın karşılığı ihsan diyerek işlenen hayrın karşılığında inanan kullara birçok nimetlerin verileceğinden bahsediyor. Celal ve ikram sahibi Rabb'ının adı ne yücedir buyuruyor. O isyan edilmeye değil, ululanmaya İkram sahibi kabul edilerek ibadet edilmeye inkar olunmaya değil, şükredilmeye unutulmaya değil, zikredilmeye layık olduğunu bize bildiriyor. Allah bizi böyle inkar etmeyen ibadet eden nankörlük etmeyen, şükreden unutmayan kulların arasına bildiri de koysun. Allah subhanahu ve teala izzetiyle bizleri izzetlendirsin celaliyle ikram etsin ve rahmetine erdir diye kulların arasına bizleri de koysun Zahman suresi de burada bitti Rabbim okuyup amel edenlerin arasına katılın velhamdülillahi rabbil